Onlara, Rabbiniz ne gönderdi denildiğinde öncekilerin masallarını derler. Böylece kıyamet günü, kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epi bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar. Kendilerinden önceki kâfirler de, peygamberler için, hileler tuzaklar kurmuşlardı ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve han eder nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kâfirlerin başınadır derler. Kendi öz canlarına zulmederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da hayır hayır Allah Yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor. O halde girin bakalım. İçinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde "Hayır indirdi" derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur. Adn cennetleri oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah müttakileri böyle mükafatlandırır. Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size yaptığınız işlerden dolayı Buyurun cennete derler. Dini inkar edenler, ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar. Kendilerini buldu, yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları, alay ettikleri şeyler. Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz, ne de atalarımız, kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi?